Dergi. İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam edecek. Merhabalar tekrar e, beraberiz dinleyici programında Marsis ve ne yazık ki de beraber Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'nde sizlerin desteklerini bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Hemen dinleyici destek adını bir kez daha söyleyelim. 0-212-343-41-41. Daha iki kişi aramış daha fazla. Evet bunun 10-15-20 olması lazım. Yani benim için tabii aramayacağınızı tahmin ediyorum ama Marsis için aramanız lazım. <gülüyor> Hani yoksa şimdi şarkı söylemekle tehdit ettim O da işe yaramadı galiba soyunacağım ben bugün işte Canlı yayında soyunabilirim Bakın bir düğmemi açıyorum <gülüyor> Marsisin performansı etkilenecek O yüzden lütfen 0-212-343-4141'i arayın o Oradan şey olabilir <gülüyor> yoksa, <gülüyor> Biraz evet. daha düşünsek mi bunu Ya ben canlı yayında soyunmaya hazırım Açık radyo için Evet nereden devam edelim Şimdi, şimdi Hester'i isterseniz Yani bugün sino, bir... Sinop'a doğru gitsek. Sinop'a doğru gidelim. Doğru, Sinop doğru Oradan gitsek. aşağı inelim diyorsun. Aynen. 543 tane Türkiye'de yapımı süren HES var. Hidroelektrik santral var. Bunların hani artık hiçbir şey tartışılmıyor. Halk istiyor mu, istemiyor mu, doğru mu, değil mi? Her şeyden önce enerji ihtiyacı var mı, yok mu? En önemli soru bu Türkiye'de. Bu tartışılmıyor. Ciddi bir sorun var burada. Büyük Kesinlikle. bölümü de Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da bu HES'lerin. Onun dışında tabii işte Sinop'a gelince... Sinop'ta termik santral belası var. Bir de o e, saydıklarının dışında bir de mikrohesler var. Onlar da bir o kadar daha. Tabii barajlı esler keyif'te büyük bir mesela. Ciddi bir tarih ve kültür katliamı olacak. Koca bir Kesinlikle. baraj yapılıyor. E, ne yazık ki. Hasankeyf yani, gibi bir yer. Evet yani inanılmaz bir şey bu tabii. Bunun inanamıyorum ben. Orada inşaat şu anda çok hızlı bir şekilde sürüyor. Daha geçenlerde haber aldım. Hala şaka gibi geliyor değil mi? Yani o öyle bir yere... Yani başka bir ülkede olsa böyle bir tarih işte on bin yıldan bahsediliyor. Bırakın on bini isterseniz bin yıl olsa birileri bir yıllık bir tarihi bir yer bulacaklar. İnsanlar hı hı. yerleşmiş, medeniyetler yaşamış. Ve tek yapacağınız şey o baraj projesiyle belki de biraz oynamak, daha küçük bir baraj yapmak, suyun tutma kapasitesini azaltmak. Hı hı. Bunu bile konuşmuyorlar. Ciddi bir sorun var Türkiye'de gerçekten. Yani her şey sadece parayla ölçülüyor, parayla konuşuluyor. İnsanların kültürleri... Doğal, işte demin karıncalardan bahseden türküler hı hı. yakan bir ülkeden, bir topraklardan bahsediyoruz ama ne yazık ki o söyledikleri türküleri insanlar galiba dinlemiyorlar. Evet. Neyse bu kadar kötü şeylerden bahsediyoruz. Sinop'a e, sizden bir parça dinledikten sonra, bir şarkı dinledikten sonra Hazır dönelim. Son Sinop'un dertlerini o zaman Lazca bir şarkı. Gürcüc'e söyledik. Tabii. Şimdi Mabulur. Mabulur. ma påvor raåå Amskvarå så med mago og sva bo så med mago Men maå se vilre Men magå si du vilre Tor Koå mag askono en mi آن دیدن نشوده او خوریس کنی آخر او خوریس کنی مدول کوکو مچمان مدول کوکو مچمان کم مختو اراس کنی کم مختو اراس کنی sağlık teşekkürler. Evet açık radyodayız. Marsisle beraber dinleyici destek programındayız. Marsis buraya kadar geldi. Açık radyo desteğini sunuyor. Siz de evinizden telefonun başından açık radyo destek olabilirsiniz. Telefonla aramak isterseniz 0212 343 341 41. İnternetten açık radyolaşip destek olabilirsiniz. Ee, i̇nternet adresi de açık radyo e, nokta, nokta Noktayı sen zaman <gülüyor> <ben gülüyor> nok... söyledim. Duydum. Yok, nok... e, açık edin Nokta net. E, ve şimdi 212 343 441 numaralı sor. telefonları. E, açıkradio.com düzeltelim yanlış e, aramayın zaten siz biliyorsunuz e, 343 41, 41 numaralı telefonu arıyorsunuz ve e, açık radyo destek oluyorsunuz bu destek şu anlamda da önem taşıyor şu anda biz stüdyoda tam 5 kişiyiz e, horon tepmek istesek 5 e, kişi burada biraz zor sararız açık radyo daha büyük bir stüdyo lazım bunun için de e, desteklerinizi sunabilirsiniz evet buraya metrekareye bir kişi düşüyor şu an <gülüyor> daha da yer yok <gülüyor> Yine şimdi Karadeniz'den. Hemen Hemen. hemen. E, bence Sinop'a şimdi gidelim. Sinop'ta şu anda bir tehlike Gerze'de bir termik santral kurulmak istiyor. 1200 megawattlık Hı -hı. dev gibi bir termik santral. Türkiye'nin toplam enerji kurulu gücünün 50 bin biraz üstünde olduğunu düşünürseniz... ...neredese 50'de birine eş değer bir tane kömürlü termik santral kurulmak isteniyor. Hı -hı. Biz de iki kere gittik zaten konsere. Desteklerdiniz. Orada tabii ki e, ama Gerze gerçekten çok güzel bir yer... Oranın şöyle bir şansı var. Orada gerçekten insanlar çok hep beraber acayip bir şekilde mücadele ediyorlar. Termik Santral'e karşı birlik halindeler. Onlara da buradan selam olsun. Evet Anadolu grubunun büyük bir tanesi bu işten vazgeçirecekler diye evet. ben düşünüyorum. Bütün halk çünkü hiç kimse Termik Santral istemiyor. Halkın istemediği yerde onların istemediği bir şey yapamazsınız diye düşünüyorum. Ama Sinop'un derdi tek tabi. Termik santral değil bir de nükleer için sinopun adı geçiyor. Hı hı, hı. Şimdilik anlaşma yok e, ama görüşmeler sürüyordu. Kore'de işte enerji bakanı daha bugün görüşmeleri sürüyordu. Henüz bir e, firmanın adı yok ama Akkuyu'da Mersin'de tam aşağıya güneye hı hı. indiğinizde orada ciddi bir tehlike var. Perşembe günü chat süreci başladı nükleer santral için. Türkiye'de biliyorsunuz nükleer santral yok ve bu konuda da şanslı bir ülkeyiz. Çet süreci başladı. Perşembe günü orada e, halkı bilgilendirme toplantısı yapılmak isteniyor. Çet raporu da korkunç bir felaket bir rapor. Şimdi burada anlatmak tabii çok zor ama e, o sürecin durdurulması lazım tabii. Dün okudum ben e, bir gün gazetesinde e, Toshiba şirketiyle Türkiye görüşüyormuş. Japonya Türkiye görüşüyorlarmış şu an ve e, hani, yakın bir yerlere vardıklarını söylüyorlar. Hı. Ve tabii ki bunu Japonya'nın yapması hala orada yaş onların yaşadığı bu nükleer felaketi hiç mi görmüyor bu insanlar da hala bir şekilde nükleer santral yapılmaya çalışılıyor. Fukushima'dan hemen sonra Fukushima'da santralin sahibi TEPCO firmasıydı. Hı hı. Onlarla Türkiye Cumhuriyeti hükümeti görüşmeleri sürdürüyordu. ...yani o kadar ilginçti ki Fukushima kazası oldu... ...bir hafta sonra yanlış hatırlamıyorsam... ...bir veya iki hafta sonra görüşme vardı... ...Enerji Bakanımız şey diyordu... ...biz bekliyoruz gelecekler görüşecekler... ...yani Fukushima'dan hemen sonra bunlar oldu Türkiye'de... ...tabii TEPCO firması gelmedi gelemedi gibi. ki buraya... ...yani e, başını kaldıracak... ...halleri yoktu... ...ama hiçbir sanki nükleer kaza olmamış... ...dünyanın en büyük ikinci en azından söyleyebiliriz... Çernobil'den evet, evet, sonra evet, nükleer evet. kaza olmamış gibi... ...hükümet nükleerde ısrar etmeye devam ediyor... ...bu arada yine Çernobil yıldönümü yaklaşıyor 26 Nisan. Onu evet. da o konuda da bir sürü o hafta etkinlikler olacak. Onları evet. da lütfen internetten artık Nükleer Karşı Platformu sayfasından takip edebilirsiniz. Herkesi bekliyoruz Biz meydanlara. Durmadan sorunlardan bahsediyoruz. Aradan Allah'tan türküler var da Türklerle şey kurtarıyoruz Çok galiba. çok derdimiz var. Evet ama o müzikle falan biraz bu dertleri atmak evet, evet. lazım. Biz yeni parça ben numarayı tekrar edeyim 0212 343 4141 numaralı telefondan lütfen açık radyoya desteklerinizi esirgemeyin 120 lira gibi cüzi bir miktar veya onun katları şeklinde kredi kartıyla bir telefonla açık radyo destek olabilirsiniz böylece bağımsız bir radyonun yaşamasına katkı vermiş olursunuz o zaman hadi gidiyoruz Marsistan'a Farsis dağı yine başen karmidu Yaylalarda çimenler on karmidu Yalan dünya sana, bana dar midu Ah ulan sevdaluk yaktun canlı. Yalan, dønya, sana, bana, dør mi, du. Ah, ulan, sevdalok, yaktum, canla. Jeg aldrig tager til jorden. Isien også har Ah, olan Ja. Ah, loven <gülüyor> Altså, yüzün dik dik synge, bir synge, synge, synge, te synge, synge, synge, synge, Askagen rutte pene, jeg Ah hjem, og holdan sagde, Evet teşekkürler. Ee, bu Marsista ilk albümde vardı. Evet ilk albümde. Biraz da aslında sizden bahsetsek var mı ikinci bir albüm? İkinci albüm... Sanki bilmiyormuş gibi sordum ama. Şu an <gülüyor> <gülüyor> şu an mastering'de e, mixleri bitti, kayıtlar bitti. Mastering'de şu an yani bugün yarın dönmek üzeredir. Piste onu bekliyoruz zaten. E, bu arada e, diğer bütün hazırlıklar yapılıyor. işte, fotoğraf çekimleri, albüm kartoneti. Hı hı. Adı falan söylenebilir mi şu anda yoksa gizli mi? Adı gizli. Adı gizli. Tarih belli mi aşağı adı, yukarı? Adı şu an gizli. <gülüyor> <gülüyor> Çağatay'a bakıyorsun ama Çağatay mı biliyor sadece? Yok <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> Konuşturalım Çağatay'ı. Sür sürprizlerimiz olacak Konuş. o yüzden adını <gülüyor> saklıyoruz birazcık. Ne kadar var peki? Nisan'ın ortasında çıkar diye düşünüyoruz en geç. Ama Çok tabii güzel. ki burada işler hiç belli olmuyor hani. ...fabrikaya gidecek, basılacak, gelecek, dönecek... Ama her şey şarkılar falan her şey bitti... Tabii tabii her be. şey bitti... ...son aşamasında şu an mastering'de... Harika, iyi tebrik ederim tekrar... ...başarılar umarım... ...çok dinlenir, çok duyurulur... ...çünkü e, şimdi bazı gruplar var... ...Türkiye'de işte ben tabii... ...müzikle bir dinleyici olarak bir ilişkim var ama... E, Siz de onlardan birisiniz benim için tek tek saymaya gerek yok ama işte karşıtı eylemlerde küresel asılmaya ile ilgili eylemlerde her zaman ne zaman rica etsek yanımızdaydınız hani desteğinizi esirgemediniz bu başka bir şey bence hani bir, bu destek diye bakmıyoruz zaten birlikte mücadele ediyoruz yani. Hmm. Evet, Biz daha daha beraberiz önemli. ve birlikte mücadele edeceğiz Beraber şarkılar söylüyoruz Evet beraber söylüyoruz aslında o şarkılar Evet bunu galiba öğrenmemiz lazım benim en başta <gülüyor> ee, iki... Hemen tekrar edelim mi? Lütfen Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınında Dinleyici destek hattını tekrar söylüyorum. 0 212 343 41'den desteklerinizi bekliyoruz. Ben soyunuyorum burada galiba destekler az. Gömleğimin altı düğmesi var. Şu anda ikisi gitti. Yapmasan. mı? <gülüyor> canlı yayında soyunan ilk kişi olacağım galiba. Bu sütüden galiba ben biraz hafiflemiş şekilde çıkacağım bu gidişle. Lütfen açık radyo desteğinizi esir esirgemeyin. Yoksa yarın magazin basınının sevgili arkadaşlarım, meslektaşlarım beni manşetlerden duyuracak canlı yayında galiba. İlk kez soyunan adam olabilirim. 0212 343 41 41 numaralı telefondan arayıp lütfen açık radyo destek olun. Ve açık radyo destek olursanız Marsis'in Marsis gibi birçok grubun sözünü, sazını diyeyim, esirgemeyen birçok grupta dinleme şansınız olacak. Özgürgür'ün gür de sesini. Teşekkürler burada. Dinleyeyim. Sağ olsun Ömer abi var. O bizim <gülüyor> özellikle çevre ve ses asma başlhomuk çevre sorunlarına Çok destek oluyor Açık Radyo Bunu da Ben teşekkür etmem gerekiyor galiba Yeri gelmişken bu teşekkür değdiğim kendilerine Ömer abi demin bize bir çıkartma hediye etti Biz %99'uz diyor Aslında bunda farkına varmamız lazım Biz gerçekten de %99'uz O %1'i alt etmemiz gerekiyor ki Şöyle istediğimiz gibi bir dünya evet. Çizip yaşayabilelim içinde Yoksa sonuna mı geldik? Evet ya? sona geldik Bize ayrılan süre Bu, bu kadar mı? Hay Allah. Bir iki düğme daha kalmıştı. Neyse. Bunlar da başka programa. <gülüyor> Sonucu gö göremedik. Koran istersen son bir kez numaralı tekrar edelim. Belki e, şimdi açanlar olmuştur radyosunu. E, dinleyici destek attı. Hadi bekliyoruz. Hala bitirirken hala bekliyoruz desteklerinizi. 0212 343 41 41'den lütfen destek olun açık radyoya. Veya internetten girip açık radyoya. internetten de desteklerinizi sunabilirsiniz. Ben bütün dinleyiciler adına size çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Ayaklarınıza sağlık. Bizim için gayet zevkli bir muhabbetti. Senin için de öyle olmuştur umarım ve dinleyenler için. Umarım. Evet bakalım. <gülüyor> Onlar eğer memnun kaldılarsa bizi arayacaklardı veya açık radyo destek olacaklardı. tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. iyi akşamlar. Evet biz de teşekkür ediyoruz. Mars ve de Özgür Gürbüz'e. Evet. Dergiye Karadeniz Hareketi'nin getirdikleri için. Ve kapıyoruz Evet kapamadan önce yarının e, özel yayın akışını bir hatırlatmak isteriz esasında Her zamanki gibi 9'da başlıyor Açık Radyo dinleyicisi ve destekçisi Esat Boz Yiğit stüdyo konuğumuz olacak Evet Açık Yeşil Özel var Ayşe Akdeniz, Ceren Ayas ve Durukan Dudu stüdyo konuğumuz 10.30 itibariyle 11'den sonra Açık Radyo dinleyicisi ve destekçisi Güldenay Raçin var Ardından Mehmet Betil, Ali Betil ve Zeynep Betil stüdyo konuğumuz olacaklar öğlen bir civarı ve iki buçukta da Burhan Şeşenli ile Gökhan burada buradalar müzisyen kardeşler. Evet ardından bir başka müzisyeni konuk edeceğiz. Dört itibariyle Feryal Öney burada olacak Kardeş Türküler grubundan. Ardından elbette Dünyanın Cazı özelde Jacques Cohen ve Mahir dinlemeniz mümkün. Ve 7'de Açık Dergi saatinde Sumru Ağır Yüren bizim konuğumuz olacak. Zaten dergimizin ekibinden sayabiliriz sanırım onu. Evet. E, stüdyo konuğumuz kendi getirdiği müzikleri dinletecek bize burada. Evet müzik dinleyeceğiz beraber yarın akşam saat 7'de Sumru Ağır Evet. İyi akşamlar diliyoruz Ben İksan Mavidun'a. Ben Gözde Kazaz. Teknik masalarda Volkan ve de Ayakabı ile beraberdiniz görüşmek üzere. İyi akşamlar. Günün sözü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı bizi bağlamaz. Terörle mücadele ediyoruz. Parası neyse veririz. Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin avukatı Özcan Kılıç ellerinde 10 emsal karar olmasına rağmen hukuku temsil eden savcıların uluslararası hukuku, uluslararası insan hakları hukukunu, evrensel normları ve genel hukuk ilkelerini hiçe bu açıklamayı yaptığını söylüyor. Radikal. Açık Dergi sanat açık dergi programının sunduğu